Yüz Eser Necip Fazıl Kısakürek Çile ''Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerden farkımız bizim.'' Severler ve şiiri hayat güvercininin şarkısı olarak görenler, şiirin kimi zaman serinletici, kimi zaman yakıcı iklimlerinde yol alanlar, hepinize merhaba. Okuduğumuz dizeleri Necip Fazıl Kısa Küreğ'in Çile adlı şiir kitabındaki şarkımız şiirinden aldık. Sizlere Necip Fazıl'ın Çile adlı şiir kitabını tanıtacağız. Onun şiirlerinin büyürici ikliminde gezinecek, çileli hayatının sır dolu kapılarını aralamaya, bir nebze de olsa onun çilesini paylaşmaya çalışacağız. Ancak önce şairimizin hayat öyküsüne bir göz atmayan edersiniz. Kökeni. Maraşlı bir aileye dayanan Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1905'te İstanbul'da doğar. Amerikan ve Fransız kolejlerinde, Bahriye Mektebi'nde, Darülfinun Felsefe Bölümünde okur. Avrupa'ya gönderilen ilk cumhuriyet talebeleri arasında yer alan Kısakürek, Paris'e gider. Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümüne bir süre devam ettikten sonra yurda döner. Çeşitli bankalarda çalışarak müfettişliğe kadar yükselir. Robert Kolej, Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde dersler verir. Sonraki yıllarda fikir ve sanat çalışmalarını çıkardığı Büyük Doğu Dergisi'nde sürdüren Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983'te İstanbul'da vefat eder. 25 Mayıs 1980 tarihinde, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından şairlerin sultanı unvanına layık görülen Necip Fazıl, şairliğe ilk adımını 12 yaşındayken annesinin teşvikiyle atar. İlk şiirlerini 1923'te Yeni Mecmua'da yayınlar. Milli Mecmua ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle kendinden sıkça söz ettirir. Çile adlı şiir kitabının omurgası sayabileceğimiz 1928'de Paris Dönüşü yayınladığı Örümcek Ağa ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları onun çok genç yaşta şöhret olmasını sağlar. Zannedersem Kaldırımlar şairi olarak da bu tarihten itibaren anılmaya başlandı. Evet 1928'lerden sonra Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şairi olarak anılmaya başlandığını ve çağdaş rint bir şiir havasına yöneldiğini görürüz. Bu dönem yazdığı en güzel şiirlerinden olan ve bir dönemine damgasını vuran Kaldırımlar Şiiri'nde şehir hayatı içinde yaşayan insanların yalnızlığı ve kabusları trajik bir dille anlatılır. İnsanın çilesi, kederi, hırsları ve başka insanların bunu anlamayışı Kaldırımlar Şiiri'nin başlıca temalarıdır. Şairin ısrap çekenlerin annesi olarak gördüğü ve serin taşlarında huzur aradığı kaldırımları şairin kendi sesinden dinleyelim isterseniz. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kaldırımlar, südeki eşyamızların annesi. Kaldırımlar, yaşamış yaşamıştı insanlar.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 düzler size kalsın, verin kalmıkları, ıslak bir yoldan gibi sımsıkı bürüneyim. örtün üstüme, örtün, serin kalmıklar. Uzanı verse gödem, taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlara aldımdan bu ateşi, dalı sokaklar kadar eslandıdırı kuya, ölse kaldırımların kara sevdalı işi 1932 yılında çıkardığı Ben ve Ötesi adlı yeni şiir kitabıyla önceki başarılarını sürdüren Kısa Kürek, şiirden başka tiyatro, fıkra, hikaye, makale, tenkit ve biyografi türlerinde yüzden fazla eser vermiştir. Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Çöle İnen Nur, İdeoloji Örgüsü onun en çok bilinen ve okunan eserlerindendir. Necip Fazıl Kısakürek, şairliğinin tam ve eksiksiz kadrosu olduğunu ifade ettiği ve seçtiği şiirlerini topladığı kitabı Çile adını taşır. Bu eser Allah, insan, şehir, tabiat, kadın, korku, dahi silah, ukt'e, hafakan, dekor, tecrit, kahramanlar, öfke ve hiciv olmak üzere 13 bölümden oluşur. Kitabın başındaki Necip Fazıl'ın şiir ve şairlikle ilgili görüşlerini içeren bölümü de unutmamak gerekir. Halim, açık denizde düdük çalan bir gemi. Kim duyar ötelerden haber veren beslemi? Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elinde ise beyazdan, geldi de beyazı. Güzel Allah'ım, senden ne gelecekse gelsin. Sen ki rahmetinle de, kahrınla da güzelsin. İşaret bekliyorum, lağzatım eğerle. Yanarım sorarlarsa ne getirdin değerli? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Şöhretinin zirvesindeyken felsefi arayışlarını sürdüren ve içinde yeni bir dönemin doğum sancısını hisseden Necip Fazıl'ın Çile kitabındaki şiirlerin temaları ve serüveni aslında şairin kendi yaşam serüveninden ayrı düşünülemez. Şairin dünya görüşündeki değişiklikleri maddeden manaya, mecazi aşklar ve tutkulardan manevi aşka geçişinin yansımalarını Çile'de görebiliriz. Şairin, tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum yüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum dediğinde takvimler 1934'ü göstermektedir. Anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış. Diyerek eski yaşantısına ve yaşam felsefesine veda eden şair 1934'ten itibaren yepyeni bir dünyaya adımını atar. Bu yeni dönem onun için çalkantılı ve oldukça buhranlı geçer. Şair mutlak güzel olan Allah'ı ve varoluş sırrını arama yolundaki çeşitli sıkıntılara katlanır. Bu dönemde kaleme aldığı Çile adlı şiiri Necip Fazıl'ın yaşamında şiir kitabına isim olacak kadar önemli bir yer tutar. Çile şairin ben olgusunun o güne kadar yaşadığı trajik sürecinin genel bir özeti aynı zamanda mutlak hakikatle notalanan finalidir. Bu güzel şiiri senden dinleyelim. Aha memnuniyetle. Gay bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birden bire dam gök devrildi günde üstüne künde. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun Bir anda kül etti can elmasımı Sanki burnum değdi burnuna yokun Kustum öz ağzımdan kafatası mı Ensemin üstünde bir demir balyoz Kapandım yatağa son çare diye Bir kanlı şafakta bana çil horoz Yepyeni bir dünya etti diye. Şairin anlaşılmadan benimsenmesiyle tanınmadan dışlanması arasındaki ikilem çiledeki şiirlerinde yalnızlık, anlaşılamama, hafakan, sitem şeklinde kendini gösterir. İstersen şairin acı acı sitem kokan bendedir şiirini de ben okuyayım. Evet. <Gülüyor> Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan Kime ne aşılmaz duvar bendedir Süslenmiş gemiler geçse açıktan Sanırım gittiği diyar bendedir Yaram var, havanlar dövemez merhem Yüküm var, bulamaz pazarlardir hem Ne çıkar bir yola düşmemiş gölgem Yollar ki Allah'a çıkar bendedir Fazıl şiirinin en önemli hareket noktalarından biri ben kavramı. Ben olgusunun sükûna ve huzura kavuşturulması şairin baş meselelerinden biridir. Ana temasını bu kaygıların oluşturduğu ben adlı şiire de kulak verelim. Ben, kimsesiz seyahı, meçhuller caddesini. Ben, yankısından kaçan çocuk kendisesini. Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların. Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz kül Ben, kutup kendisi buz tutmuş kayalarda. Öksüzün altın vahtı, yıldızdan mahyalarda. Ben, ben, ben... Haritada deniz görmüş boğulmuş, dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmuş. Şair, 1946'lardan sonra ben kavramından biz kavramına yönelir. Bu dönemde yazdığı şiirlerden en ünlüsü olan Sakarya türküsünde biz kavramının en yüksek dozda temsil edildiğini görürüz. Sakarya Anadolu'dur. Tarihten bugüne kadar gelen Türk milletidir. Sakarya coşkun, mağrur, temiz ve ihtişamlı akması gerekirken sürekli kelepçe vurulan, akmasına engel olunan sembol bir ırmaktır. Sakarya türküsündeki Sakarya'nın öyküsü aslında bana Türk milletinin hazin ve çileli öyküsüymüş gibi gelir. İsterseniz milletimizin destanlaşan mücadelesini işleyen bu şiiri de şairin çilekeş sesinden dinleyelim. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya Su iner yokuşlardan hep basamak basamak benim alın yazım, yokuşlarda susamak Rabbim isterse sular, büklüm büklüm burulur Sırtına sakar yanım, Türk tarihi burulur Vicdan azabına eş, kayna kayna sakar ya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 Kandan ve çamurdan yolunun varlık onun genişi hep Angarya yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya ayağa kalk Sakarya diye haykıran Necip Fazıl. En zor durumlarda bile ümidini hiç kaybetmez. Günün birinde milletimizin muasır medeniyetler seviyesine geleceğine ve ayağa kalkacağına inanan şair, Zindandan Mehmet'e mektup şiirinde, "Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş.'' Gün batmış, ebet bizimdir dizeleriyle bu ümidini adeta perçinler. Türkçenin en büyük şairlerinden olan kısa kürek, duygu ve düşüncelerini anlatırken arı duru bir dil kullanır. Duygularını şiirden kristaller halinde dökerken içimizdeki sazın tellerine kelimelerin sihirli diliyle dokunur. Sözlükler onun elinde kimi zaman ırmaklar gibi çağlarken kimi zaman da kemanın kısık ama bir o kadar da hüzünlü ve içli sesine dönüşür. Söz hüzünden açılmışken çilenin en güzel en dokunaklı şiirlerinden biri olan gurbet şiirini okumadan geçmek olmaz. <Gülüyor> Dağda dolaşırken yakma kandili, fersiz gözlerime dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili, sessizlik içinde çağlama gurbet. Titrek parmağınla tutup tığını, alnıma işleme kırışığını. Duvarda emerek mum ışığını, bir veremli rengi bağlama gurbet. Gül büyütenlere mahsus hevesle, renk renk dertlerimi gözümde besle. Yalnız annem gibi, o ılık sesle içimde dövünüp, ağlama kurbet. Çiledeki şiirler arasında en farklı olan... Okunduğu andan itibaren Yahya Kemal tarzında söylenmiş bir şiir intibağı bırakan kuşkusuz Canım İstanbul şiiridir. Her mısrasında buram buram İstanbul sevdası tüten bu şiire kulak verelim. <Gülüyor>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 Onda ermiş misale Ve kavuşmuş rüyalar Onda, onda misale Gecesi sümbül kokan Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul Gerçekten de Canlım İstanbul şiirinin yazıldığı 1960'lı yıllar İstanbul'un henüz bu kadar kirlenmediği ve gecesinin sümbül, Türkçesinin bülbül koktuğu yıllardır. Sizlere şairin annesi için kaleme aldığı ve annesinin şahsında tüm annelerin dertlerini işlediği Anneciğime adlı şiirle veda ederken birbirinden güzel şiirlerin yer aldığı çileği. Tadına doya doya okumanızı öneririz. Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneciğim.